Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir fakat insanların çoğu şükretmezler.